Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinizle modern sabahlarda buluştuk yine 14 Mart 2013 Perşembe sabah Bahar geldi bahar coşkusu dört bir yanı sardı bir tek gökyüzünde biraz sarma sıkıntıları var bulutlar falan ara ara yağmurlar Önemli değil bir sabaya girelim Hava bizi takip eder 18 derece bir hava sıcaklığından bahsediyor sevgili dinleyiciler Şu an biraz serin ama o 18 derecenin Umudu bile ısıtır sizi İlerleyen dakikalarda günün gözetelerine bakıyoruz burada Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar Zizi Itap Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor 8.27 oldu saatimiz Oktay önce stüdyomuzda stüdyomuza dediğimiz 5 stüdyosunda bunu da düzeltelim. Fire ön çağ stüdyosuna geldi. Hoş geldiniz efendim. Pardon da bu, burası stüdyomuz değil mi abi? Hepsi bizim stüdyomuz da hani burası. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan şu günlerde özellikle evet, niye yani. böyle bir şey yapıyorsunuz? Ya ama abi? A stüdyosu benim artık yani böyle şey gibi evim gibi olmuş yani. Ama yani A stüdyosuyla 5 stüdyosuyla tüm stüdyolar bizim stüdyomuz. Ne kadar güzel birleştirici bir mesaj. <gülüyor> yani lütfen. Ben bölücüyüm tamam. Ha, ha, yani diyorsun. öyle de demek Hayır, istemiyorum ama... Sen tamam. çünkü uydu... üretici baltaladın. <gülüyor> hem süreci baltalıyorsun hem uyduya da karşı olduğunu ortaya çıktı şu lafla. Günaydın öncelikle ee, bir bugün Fatih Terim'den gelen açıklamalar var. Hemen onla başlayalım. Gündemimiz bugün kabarık. Kabarık. Vallahi kabarık. Gündem kabarması yaşadığımız o dönemlerden birindeyiz sevgili ee, izleyiciler. Evet, kabarık, kabarık, kabarık. Vallahi yemin ediyorum her taraf kabarmış. İmparator he Gündem... demişler Fatih Terim'e. Kim demiş? Gene gazeteler dün herhalde niye bu aklımıza gelmedi diyerek bugün 60'lar e, büyük büyük başlığı e, ne demişler çeyrek ikramiye diye akşam gazetesi yine değişik <gülüyor> yaklaşmış çeyrek ikramiye demiş yine drogba ile bilmem neyin parasını çıkardı diye bilmem ne demiş bunu hesabında ya. yapmışlar oturdukları <gülüyor> yerden hedef final demiş. İmparator Fatih Terim. Niye hedef final deniyor? Ben de onu anlamıyorum ya. Final oynamışken hedef... Şampiyonluk hedef, olsa ya. kupa, kupa olması ne var yani? Evet. Bir tık daha götür yani. Ha, ama işte hani çünkü Barcelona falan çıkar. Her ihtimale karşı bir E tenkinin... o, o zamana kadar Real Madrid'i yenmiş olacağım. Bir şeyi yenmiş olacağım falan filan. Barcelona'yı yenmek diye bir şey yok mu? Barcelona'yı yenmek diye bir şey Yani inanılmıyor mu ona? Ya inanıyorsun da... E... Yani tabi o senin tercih inanabilirsin. Bu arada hiç yenen yok mu Barcelona'ya? Hiç. Var olmaz mı ya? Geçen, binlerce binlerce yıllık. yıllık futbol tarihinde hiç yenilmedi. Nasıl, böyle İtalya liginde şey mi oluyor? İspanya liginde? Şey mi diyorlar? Yalnız biz Barcelona'yız. <gülüyor> otobüs masrafı yapmayalım isterseniz. Tabii efendim yenilmiş mi sayılıyor rakip takımına? Otomatik ya yok şimdi tabi. Önce benim bildiğim önce müzakere yapılıyor. <gülüyor> kaç kaç? kaç skorda mi anlaşılamazsa maç oynanıyor diye biliyorum ben. Bizim, Efendim sekiz yazmayın bize de İki yazın isterseniz falan İki mi? Vallahi çıkır sayı Tamam dört yazın o zaman Bak ne güzel Bak adam ne kadar ılımlı İki dakikada halledeverdi Başka başka şeyler geldi benim aklıma Dört yazın bir yazım. İyi şanslar diliyoruz o zaman. Evet, evet, iyi şanslar anladım. diliyoruz. Bugün Fenerbahçe'ye de iyi şanslar diliyoruz. Evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe kimle oynuyor? Fenerbahçe'de bir takımla oynuyor. Hangi takımla oynuyor Oktay? Yabancı bir takımla oynuyor. Yabancı, yabancı bir takımla, yabancı takımla oynuyor. oynuyor. Gene, Fenerbahçe. gene Fenerbahçe'de yabancı bir takımla oynuyor. Seyircisiz mi oynuyor yine? Valla seyircili, öyle seyircisiz. Valla öyle. Artık. Bakarız ona. Peki esas... Fenerbahçe ne, ne için oynuyor? UEFA kupası. UEFA kupası UEFA Kupalar farklı bu sefer. Tamam. Tamam. UEFA evet. Kupası zamanında Galatasaray'ın aldığı kupa mı? Zamanında. Evet. Ha, sen bir ara böyle bir takip etmiştin ya. 2000 evet. miydi neydi? Şampiyon Kulüpler Kupası yani. Ee, şampiyon Kulüpler değil işte. Şampiyon Kulüpler Kupası bu şey. Ee, bugünün adıyla Şampiyonlar Lig. İşte Galatasaray'ın devam Victoria ettiği. Victoria Pilsen. Victoria Pilsen. Victoria Pilsen'in yani, yani, e, i̇şte yabancı yüzden, bir takım değil mi Oktar? Yabancı takım olduğunu daha önce söylemiştik Söylemiş sevgili yani. dinleyiciler. Bu arada Adıyaman'da bir çift e, oğluna ne isim koymuş olabiliriz? Bu kadar spor konuştuktan sonra. Drogba mı? Yaklaştın Fahir. Şinayda Didiler mi? <gülüyor> değil. Daha yabancı diye düşünün. Bu saydıklarınız da yabancı ama yurt dışında değil. Becum Özdemir. <gülüyor> hayır. Barcelona'dan düşünün. Kim Messi. Oldu Messi ismini koymuşlar. Aa kabul görmüş mü? Ha doğru Kabul dışında... Kabul. kabul. <gülüyor> sen, sen, sen, sen. <gülüyor> Nüfus memuruna kabul edilmiş. Messi diye. İki seyle yazılıyor. Yalnız ona lütfen dikkat. Hadi babası hastasıdır da annesi ya manyak mısın falan diyememiş mi? Ya yok şimdi o... Nasıl diyeyim? Bir... koca mı hasta yoksa bunlar Mesih'e? Bir oğlumuz olsun adını Messi koyalım da Çok geleceğini beğenziyor. karartalım. Çok beğeniyor. Ama yok canım niye? niye Kararın mı ya? Kararır mı çocuğu çocuğu. çocuk? Gelecek. Onun yerine Öyle mesela mi? çocuğun ismini Mehmet koy. Şifol Mehmet dersin. şeyi değişir, e, gündem değişir, futbolcular değişir. Messi Mehmet dersin. Messi Mehmet. Bak adam geleceğe dair güzel okumalar yapıyor. Messi Mehmet diye bir şey çıkacak demek ki ileride. Mesih bağlar be. Messi Mehmet. Ne dedi nokta? <gülüyor> demedim. Ne, ne, ne dedin, dedin sen? Demedim. Siz ne, ne dedin <gülüyor> demedim. demedim ya, demedim, demedim. Ee, bu arada madem bebeklerden konuşuyoruz Messi nasıl bağlıyorum ya bugün. Kanca üstüne kanca ama bir türlü papa seçimine gelemedik ayol yani papa seçildi koskoca dün beyaz dumanı bastılar bastılar bastılar. Evet doğru tamam o zaman o papayı söyleyelim. Hayırlısı olsun. Yani önce. evet, öncelikle yeni Katolik görevinde camiasına. yeni görevinde başarılar da dilemiş olayım ben en azından ben fire, Yani bir de hepimiz hayırlı olsun <gülüyor> önümüzdeki haftalar boyunca yok siyah duman bilmem ne. İki günde hallettiler. Çatı çat hallettiler vallahi iki günde çat çat hallettiler. E, Kalitik, Katolik Kilisesi'nin 266. papası Arjantinli e, Yor nasıl okunur bu? Yorge diye okunur herhalde ya. Ama ismin değişiyor sonra. Tabi, tabi, Birinci Francesco. Birinci Francesco ismi. Francesco aldın. mu yoksa? Ha. Francesco. Francesco. Birinci. Dik, Birinci. 260 tane papadan hiçbirinin adı daha Francesco Kimsenin olmamış. Kimsenin aklına gelmemiş bugüne kadar. Papayet için ayrı bir düşünme Düşün Benedikt kaçıncıydı? Kaç, 16. 16. 16. 16. Ölürdü. o zaman. ya. Bir değişiklik yapma zamanı gelmişti. Evet. 16. Benediktin yerine Amerika kıtasından seçilen ilk papa. Aa evet öyle bir şey de var. doğru. Gü Güney Amerika'dan seçilen ilk papa. Çünkü 260'ını ben takip etmiştim. <gülüyor> öyle bir şey olmamıştım. Vatikan'a tangocu papa demiş. <gülüyor> <gülüyor> tangocu papa. Brezilya'da olsaydı sanmacı olacaktı evet, evet. Zaten iki şey söylenebiliyor Bir tangocu iki, iki Messi hayranı Başka ne deneyecek daha iyi Arjantin'de düşünmeyen... doğup büyüyüp de tangodan tiksinen adam vardır değil mi? Var tabi ya yani. olmaz Herkes mı? her yaşadığı yöntemini sevecek demiş Yani hadi. bir iki tane sevdiğim var tabi de Öyle çok da hastası değilim Nasıl ki diyor. Arjantin'de doğmayıp tangodan tiksinen adam var, var Arjantin'de mı? doğup da tangodan tiksinen adam da var yani Bin yıldır böyle papa görülmedi demiş kim demiş bunu ya? Onu kim demiş bakayım akşam demiş. Bin yıldır yaşayan birisi de olabilir. Neden öyle demiş? Onu onu bilmiyorum. Onu bir paragraf mı yapmak lazım? Çok özel birisi olduğundan Özellikle. ötürü. Sizin bebeklerden bahsediyorduk diye sen devam ediyorsun. Evet bebeklere bakalım bebekler dostu düşmanı bilmiyormuş ya. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Bebekler dostu düşmanı, dost düşmanı dokuzuncu ayda. Ayırt etmeye başlıyor. 9, etmeye 9 aydan önce ona herkese. Notunu herkes... veriyor mu çocuk? Vallahi notunu veriyor ya. 9. ay özellikle kritik ay demişler. Ee, bebekler sevmedikleri bir insan zarar görünce zevk alıyormuş aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte açılıyormuş. Ya da düşmanının düşmanının kendi dostu, dostu olduğunu biliyormuş. Bebek değil adeta bir <gülüyor> Sa savaş strateji, strateji uzmanı yani. <gülüyor> Ondan sonra kendilerine ilgi gösteren e, kişileri daha çok sevdiğini öne süren önceki araştırmaların tam aksine son araştırmaya göre. ilgi göstersen bebek senin notunu verdiyse bittin sen. Bebek dokuzuncu aydır şöyle bir bakışla hakikaten her şeyi çözüyor. Bebek önce şöyle yani o sistem olarak şöyle çalışıyor bebekler diyor ki ben diyor en başta en başta diyor sana diyor on numarayı veririm diyor. Sonra diyor hareketlerinle sen bu kredini düşürürse o ayrı. Ama ilk başta herkes benimsin diye on numaralık bir insan. O zaman şunu da bilsin insanlar. Yani bebekleri bizi dinlemediğini düşünüyorum da. <gülüyor> Mesela bir çocuk seni sevmedi mi? Evet. evet. Dokuz aydan büyük bir çocuk. Ondan sonra bir takım hareketlerle kendini sevdirmeye çalışırken... ...şu el kadar çocuk senin yalaka olduğunu düşünecek. Bak bak bak yalakaya bak. Tabii canım. O, o yani. şey... Bak benimle ne güzel eğleniyor falan demeyecek. <gülüyor> yalaka. Geldi gene yalaka. Geldi gene tipini falan diye böyle mi düşünecek? Üzere çocuk, çocuklara yaklaşırken en başta güzel ya da mesafeyi koruyun. yani, yani Güzel adam da ki tamam bunda öyle bir numara yok. Ama saygılı, dürüst bir çocuk ben buna bir şey yapmam diye notunu versin senin 7. 7-8 gibi. Hiç bir öyle şey. çocuk taklidi, bebek taklidi yaparak konuşmalar falan e, işe yaramıyor. Şey yaramıyor. Bebeğin yani. sempatisini kazanmadan. Bebek tek bir şeye bakıyor. Para. Paraya. <gülüyor> ne pis dersiniz ya. Bana öyle geldi yani. Sevgi değin. Hah doğru sevgi, Kalpli sevgi, deyin, bir şey deyin, bir sevgi. Bir aşk da nakit tabii ki, o da önemli. Değil. Değil. Adam <gülüyor> mı değil? mi? Sağlık de? mı? Hayır değil. Sağlık mı? Tamamen şey bakıyormuş kariyer ya. mi? Bu adam bana benziyor mu? Bu, baktığı şey bu. Bebek Bebek kendini be... biliyor mu? O zaman bütün kel adamları çocuklar çok sevsin. Kel olduğunu canım, Ben mesela saçlı doğmuşum, ya, hiç öyle deme yani. Hı. Bazısı saçlı doğar. O yüzden Demek ki herkesin bebekler tarafından sevinilme <gülüyor> şansı eşit <gülüyor> ha gel bebek seni sevmedi saçlı bebek yönerssin yani İlla gel bebek beni sevecek diye bir saçlı bebek seni sevmedi gel bebeğe yönel Eğer saçının durumuna göre sen de bebeğini seçeceksin programımızın özelliğini ben buldum ya bir tane Ne <gülüyor> o? <gülüyor> programımızı dinleyenler bazı arada bazı yerlerde yayın kesiliyor falan diye düşünüyor olabilir ama çok enteresan bir yayın kesilmesi yani kesiliyor ama boşluk olmuyor arada Atlama, Sanki, gibi atlama gibi mi <gülüyor> gibi, Atlama gibi. Çünkü bir önceki cümleyle bir sonraki cümlenin şeyi yok. Ne denir? Öyle şartı yok ki. Her cümle birbirini takip edecek diye bir şey yok. Mesela, bu program zaten banttan yayınlanıyor. Sevgi diyeceğim. Bir şeyler konuşuyoruz. Onun en güzel kısımları kurgulanıyor. Mesela şu benim demin yaptığım açıklama mesela. <gülüyor> en basitinden. En son örnek bu. Bir önceki konuyla hiçbir alakası yok. Ama şunu bilelim bebekler devam evet. ediyorum ben aynı. Evet bak ya nasıl atlama yaptı. Atlama yapıyor şu anda yay. Bebekler tamamen bana benziyorsa bu adamdan zarar gelmez. En azından bana zarar gelmez diye düşünerek hastası oluyorlarmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bebeklerin en büyük kusuru herkesi kendileri gibi bilmeleri diyebilir miyiz? Kusuru ve not verme şeyi. Değişkenin. Şey. O yüzden gözlükten gözlükten mi korkuyorlar acaba? Tabii. Bu böyle bir şey bende yok diyor. Bunu takan insan Bakalım olamaz ya. diye düşünüyorum. Tabii. Büyük ihtimalle. Ee, o zaman tüm bebeklere selam olsun diyoruz. ve Bebeklere <gülüyor> selam yayına devam diyoruz. Devam diyoruz. <gülüyor> dün Dilek dilediniz mi? Ve istek istediniz mi? Ne? Hayır ya. Dün dün neydi? Ya. Unuttunuz değil mi? O kadar kapanışta söyledik ya burada dün programın. Sonunda. Evet Göktaş'ı şey neydi? Aa, Kuyruklu şey, yıldız, evet. yıldız ya. Kuyruklu Göründü mü? Göründü tabii. Ben biraz istedim Aa. Oktay. Yani son dakikada mı herhalde bilmiyorum. Kaç? 12'yi geçmiş miydi? 12... Tam saate de bakmadım gecelerseydi. Vallahi görünmüş, e, Kaliforniya eyaletinde e, çıplak gözle görülmüş ama e, sağ salim geçti. Yalamaçlı bir şekilde geçti. Tamam çok güzel. Herkes evet. hard disklerini bir kontrol etsin. Çünkü en büyük korkumuz bizim öyle bir radyoaktif dalga dünyaya şey yapacak. Bütün hard diskteki filmler, şarkılar silinecek, gidecek. Ama yani öyle birden de geçip gitmiyormuş. Mart ayı boyunca kuzey yarın döne, döne. zaman zaman görünecekmiş. E, iyi, i̇yi Yavaş geçiyor zaman. Ya yavaş geçmiyor canım. Döndere döndere geçiyor. Neye dönüyor dünyanın Kuyruklu yıldız dediğin düz gitmez işte mi? İşte akbaba gibi etrafımızda dönüyor. Sinsi sinsi çarpacağı sinsi sinsi günü Sinsi bakacağız falan açık, filan. Açık günlerde e, biz de ülkemizden görebileceğiz. İnşallah. Türkiye'den kafasını kaldıran e, kişilerin görme şansı var. Kafasını biraz kaldıranın da yokar, başını yokar, ezerler. Yani Ama yukarı bakarak olun yine her ihtimale karşı. Öyle demiş zaten. Bizim dükkanda geçenlerde bir tane adam vardı gündüz vakti çok havalı falan böyle şeyler işte laptoplar falan hep markalar böyle bir şey dizdi. Markanın Sef değişik dizdi. boydaki ürünlerini falan böyle. Gaga mı yazdı o ha. markalı ürünler? <gülüyor> Gaga yazdı o falan. De, o bizim ortadaki dizi. Ortada kütüklü oturuyordu <gülüyor> falan. Vay çok havalı falan diye bakıyordu. Sonra bana şey ben kasada dururken yanına şeydi. Şun bakarak oldun? <gülüyor> <gülüyor> Toparlayın dedim. <gülüyor> Toplayın lütfen dedim. Baktırmasını mı? Sen öyle dedin yoksa bakarak? Bakarak. <gülüyor> bakarak oldun. Bakarak olun Komutan geliyorum diye duydum ben ilk önce. Aa, bu arada UEFA kupasının adı teşekkür ediyoruz. Spor danışmanımız Ozan Bey'e. UEFA Avrupa Ligi olmuş. UEFA Avrupa Ligi olmuş. Evet. Artık UEFA kupası Galatasaray ne oynadı? Hangisi? UEFA kupası. O. Ne? A ha esti şey, oynadı. oynadı. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. Evet. O evet. Avrupa da bir şey. UEFA Avrupa Ligi o. İkisi de Avrupa'da. İkisi de Avrupa'da. İkisi de Avrupa'da evet. Hı -hı. Ha UEFA'ya 3 takım gidiyor da öbürüne bir takım mı gidiyor? Öyle bir şey miydi? Ne kadar güzel. Ne kadar yani güzel sordum yani işte, bir şey fazla ya. takım gitme durumu var tabii UEFA'ya. Doğru söylüyorsun. Peki Barcelona ile Real Madrid'le biz aynı şeyde ne değil mi? Ne kadar güzel. Gene güzel sordum galiba. çok güzel sorular bunlar. İşte hani, tamamen ülke puanına göre. Ülke puanı. Onlar 3 tane. Bir de Malaga var onlarda. Malaga. Eee. O da mı Şampiyonlar Liginde? O da kusura bakma Oktay. Zamanında Malaga'da. şampiyon olmuş olmak yetiyor mu? Ülke puanı yeterli? Zamanında yoksa şampiyon Sorun mu? anlaşılmadı. Bir dakika, yani şimdi evet. bunlar 3 takımla gitmiyorlar mı? Evet. Şampiyonlar Ligine. Evet. Şampiyon olması tabii bir takım şampiyon. Hı hı. Şampi. Şampi. Öbür iki takım ne? Kankaları. 2. ve 3. mü yoksa zamanında şampiyon i̇ki olmuş? 2 ve 3. Sen bunu en güzel açıklarsın çünkü sen zamanda dershaneye kontenjandan gitmedin. 2 ve 3 <gülüyor> Vallahi öyle yani. Onlar da ek e kontenjandan gidiyorlar. Malaga diye takım mı var? Var. İspanyol liginin güzel takımlarından bir tanesi. Malaga. E, Almanya'da bak bak Borussia Dortmund var. Şalke e, vardı. Efendim Bayan Münih var. Onlar da böyle... Ne var? Ev herkes abanıp yüklenip gelmiş yani. Benim i̇yi şanslar diliyoruz i̇yi o zaman. İyi şanslar dileyelim. Başka ne diyeceğiz yani? Herkese de iyi şanslarımızı diliyoruz. Vallahi yani Tam kaypak programımız ya. Yalaka gibi bir şey olduk ya. Herkes bizi sevsin. Sevgiye dinleyiz. Tek derdimiz bu. O zaman biraz da reklam verenleri sevindirelim. Ne dersiniz? Buyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabah Anastasia Left Outside Alone dışarıda bırakılmışların şarkısı. Özellikle perşembe günü çaldım bunu. Sizin gross market alışverişiniz <gülüyor> gününde. Nedense bu Bundan <gülüyor> sonra her perşembe <gülüyor> bir mesaj şarkıyla karşınızda olacağım. Ama sizin diyor ya hala. Hala siz diyor ya. Sizin diyor. Sizin alışveriş gününüzde diyor. Sanki biz orada... Babamıza alışveriş yapıyoruz. Onu da demek istemedim ben. Yani... yani. <gülüyor> Kendimiz öyle bir şey Biz alışveriş hala benim babamın soğan borçlarını ödemek için yapıyoruz tamam mı? Yani illa bazı şeyleri böyle açık açık konuşmak mı gerekiyor? Neyse kalbimiz bir kere kırıldı. Oktay gidip bugün çılgıncasına bir alışveriş yapalım Tavşan da. daha küsse de daha kırılmış artık. <gülüyor> ee, evlilik tarihini uyaran bir alyans geliştirildi ki bu da gerçekten Alaskalı kuyumcular biliyorsunuz. Kuyumculuk deyince akla gelen Alaska, balıkçı var. deyince Norveç, kuyumcu deyince, deyince Alaska. Alaska. Alaska ve Kuşadası. Evet, Bunu Alaska deyince de benim aklıma bir tek gizli hedef geliyor yani. Alaska'da mı var orada? Yok, Kamçatka'dan Alaska'ya savaş açabiliyorsun ya. Zaten tek esprisi orası var diye düşünüyorduk. Ama kuyumcularıyla da ön plana çıktılar sağ olsunlar. Ee, Alaska'lı kuyumcular e, unutan, e, unutan demeyelim, unutkan erkekler için, e, evlilik tarihi, unutan erkekler için bir sistem yerleştirdiler bu alyanslarına. E, var zaten o sistem. Ne içinde tarih yazmamı? Evet. <gülüyor> güzel. Maalesef. Sadece, Sadece mu? Ha? Ara ara çıkarıp bakmayı unuttuk. Evet, ara ara çıkarıp bakarak olmanız lazım. Bunda da maalesef bakarak olmanız lazım. Bakarak gerekiyor. olma teknolojisi bir kez daha hayata geçiyor. Neyse burada hafızaya işleniyor. Sadece yüz üstüne işlenmiyor. Daha güzel. Hafızaya işleniyor. Emin... Yani aklında mı tutuyor adam? Ee, Oğlum bildiğimiz yok. şey mi ya? Yani? <gülüyor> yok yok. Hafızaya dedin e, alyansın içine bir küçük e, hafıza var hafızanın içine işleniyor evlilik tarihi yaklaştıkça mesela sizin evlilik tarihiniz ne 3 Haziran, 3 Haziran. şimdi sen 2013'e girdin mesela evlilik tarihini geçen sene unutmuş bir adam mı? yani bak onu biliyorsun. ama en büyük avantajım hürgenin de unutmuş olması o zaman sen de unutmuş sayılın sayılı. evet yani deniz gelip bizi hatırlatmasaydı çok böyle ücretsiz, denizde hiç olansız... herkes, de, herkes şey yapıyor, denizde benim e, kardeşim, senin kardeşim, böyle kırık kardeşi zamanda ortadan kaldırmamız lazım. <gülüyor> bürgen'in nesi oluyor? Ertisi oluyor? oluyor, değil mi? Ertisi görünce görünce ya, oluyor. ne ertisi ya? Görümcesi Tabii gelin görünce oynar gelin görünce şarkıda söylenildiği gibi. Şimdi sen tarihi yaklaştıkça Ertisi kim oluyor Bürgen'in? Ertisi yok, Ertisi yok deriz Yani erkek kardeşin olsaydı Ertisi olurdu. Erkek kardeşim ve evli olsaydım Ve Eşi olsaydı evet. Elçiler diye dizi var mıydı? Eltiler değil de elti ertiye küstü diye bir şey vardı. O zaten başka şeyler de vardı. Mesela eltime gittim diye bir şey de var. Yok, elti ertiye küstü bir şey galiba. Motif adı. O motif adı mı ya da şey adı? Elti ertiye küstü motif örgüde. Örgüde de. Örgüde mi? de mi? Halıda da olur. Her şeyde olur işte. Yani bir zahir biliyor ben. Dantelde galiba o elti ertiye küstü. Vallahi dantelde değil galiba ya. Örgüde. Neyse canım. Geçmiş gündem. Ertiler gün diye diz yok mu diyor? Ertiler diye bir şey yok. Cık. Senin dediğin o. Friends oldu. var. Adı er Erturul dur da Ertiler diye böyle. Öyle bir şey olabilir mi? Vallahi C stüdyosunun bir kapısını açalım mı? adamlar nediler, <gülüyor> ne <işitiler? Hiç gülüyor> ne iş Hiç vallahi dünden <gülüyor> beri bakmadık ya. Niye öyle oldu ya? Ee, yani bizimkiler dizisindeki kadınlar kadınlar,eltiydi o zaman. Kadınlar, bütün kadınlar. Hayır, Hayır şey. Şükrü Şükrü'nün Karısıyla. Karısıyla. Karısıyla öbürünün karısı. Şükrü... Öbürü de değil de onun adı hatırlanmıyor işte. Şükrü'nün abisi mi? He abisi. Neydi Şükrü'nün abisinin adı ya? Şükrü. Onlar ama eltiydi değil mi? Onlar Nasıl eltiydi. Nasıl unuturuz abi ya? Valla unuttuk o da çok fazla kendini göstermedi demek ki. O değişti ya dizinin ortasında. Dizinin ortasında. Kaç kere değişti canım Şükrü de kaç yani kere Şükrü değişti? De değişti. Şükrü de kaç kere mi değişti? Tabii canım. Şükrü kim, kim aldı ya? Erdal Özyaşılar'la başladı. Tamam sonra kim oldu? Ondan sonra e, şey oldu rahmetli neydi e, adını unuttum Şevket yani. miydi Şükrü'nün abi? Şevke, şevket Şevket. Şevketti değil mi? Şevket tamam. Peki bizimkiler dehlizinden çıkalım. Çık, çıkalım. Çıkalım. çıkalım. Çıkalım. Neyiz çıkalım. karanlık bir dehliz. Çıkalım. Ee, şimdi sen neyi sormuştun? Eltisi hiç olamayacak bölgenin. Ee, Ali'nin şey lafı bunun kayını benim dayım olur lafı da maalesef olamayacak. Neden? O da yine benim erkek kardeşim olmamasının Hayır yok Bülge'nin erkek Bülginin, kardeşi olmamasını evet, evet, yani, Sinan Bey şey, hatırlatmış Şevket demiş Çok teşekkür, hızlı bir e, tweet olsun ederim. Sinan Bey Şimdi evet. bu alyansta ne oluyor siz tarihi oluyor? yaklaştıkça tamam. Öyle bir tatlı bir yanma hissediyorsun parmağında ısı evet. Böyle hafiften Yani Mayıs geldi Mayıs'ın 15'e geçmeye başladı Başladım böyle el, elde yanmalar Karmakta artıyor. Parmakta bir hareketlenmenler. 31 şimdi. Mayıs geldi falan iyice böyle ya yanıyor benim sen rahatsızlık hissetmeye başlıyorsun. Artık 3 Haziran tarihinde sabahında alev Art, alev yani kullanamayacak hale geliyor. Elini geldi. adeta değil Zaten o günde parmağını maalesef kaybediyoruz. <gülüyor> <Biz sevgimiz. gülüyor> Sonra evet. küçültüp biraz öbür parmağına öbür parmağı geçiriyorsun. Sonuçta 10 yıl garantili bir sistem Kullanırız. olarak satılıyor. Vallahi böyle bir unutkanlar için böyle Ömre sistem. Beden. Ömre bedel. O ısıyı nasıl üretiyor, ne yapıyor, nereden veriyor? O kadar da bir şey vermiyor. Sevgiden veriyor bence. Sevgi umulumuz bir şey veriyor. Alaska ya. döner diye bir şey yapmışlar daha önce. 14, <gülüyor> 14 sene öncesine, öncesine götürdü. <gülüyor> Bu arada tıp bayramı 14 sene evet. deyince bugün Hakikaten tıp bayramı. 14 Mart tıp bayramında tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin sağlık Sağ, görevlilerini, tüm sağlık çalışanlarının e, tıp bayramını kutluyoruz diyelim değil mi? Hacettep Hastanesi'nin girişinde balon satan o adamın da aslında sağlık görevlisi sayılır. Çünkü sonuçta tam çocuk acilinde orada. O hep satıyor mu yoksa... Onda... Morali bozuk çocuklara. O hep da bir her de bulunuyor. Öyle mi? mi? Vay be çok güzel. adam. Sektör büyük bir sektör. Ev yakın mi? diye mi orada satıyor acaba yoksa aklına mı gelmiş? Çok Yok, uzaktan geliyor. Orada ağlayan çocuk bol oluyor. Anne baba zaten vicdanlı şey olmuş. Örselenmiş. Çocuğa iyi bakamadık. <gülüyor> çocuğu hasta ettik diye çıkıyor orada. Bir de balonu görünce çocuk... Anne baba öyle vicdanen şey hissediyor mu? Tabii canım. Öyle bebek... Yani bebeği Sen, hasta yani etti şey diye mi oluyorsun? Hani böyle büyüklerin dediği var ya bu çocuğa bakamıyorsunuz. Evet hasta tamamen etti. anne babanın suçu. Şimdi Ali'nin mesela hasta olsa okulda kaptı bilmem ne oldu falan filan. Sıyırıl aradan şey, sıyrıl. Oradan sıyrıl. Okula suç at. bu bağlamaz falan filan dersin ama bebek hasta olunca tamamen senin beceriksizliğin. Senin efendim ilgisizliğin. Senin vurdum duymazlığın. Senin Ali Cenaplığın da olabilir mi? Eğer orada 2-3 <gülüyor> tane balon oluyorsan evet. evet. <gülüyor> bu arada Ege bana baktı. Umutsuzca. <gülüyor> Fahir'in bu sorusundan sonra Ege umutsuzca Oldu, bana evet. baktı. Nasıl suçlu sıyrılmış? Ben, ben de suçlu Ege'ye bakıyorum bana zaten. hiçbir şey demediler ben buradan giderim. <gülüyor> ya aslında o çocuk e, acil bölümlerinin daha doğrusu o çocuk bölümünün orada böyle bir şey olması lazım bence. Ne? Sizin suçunuz değil efendim diyen iki kişi. Yok orada rehberlik. Böyle bir yine kafa sokulacak küçük bir cam, cam kesiği. Yani veznelerde olur ya. Yok Öyle. ama doktorlar da biraz şey yapıyorlar. Yapıyorlar Siz mı? Sizin suçunuz duru biraz vurguluyorlar ki çocuk bir daha zarar görmesin. Diyor mu ya doktorları? E, tabii. Bağırarak demeseler de. söylemiyor da ne diyor mesela? Bakamamışsınız yani şey diyor mu? Biraz üşümüş biraz daha şey yapmanız lazım falan filan. Biraz diye. üşümüş. Tabii çünkü sonuçta doktora da bir şeyleri anlatırsan da emanet kendi... ediyor tekrar. Ya bu da konuşmuyor. Ben nereden bileyim bu üşüyor üşüyorum. Ben Dese ki benim üstüme bir pi, pike tipi bir şey getir. Ben getirmeyeceğim. Vicdansız mıyım o kadar? Ama istemedi. İstemedi. İstese ben getireceğim. Alman tarzı şiştiriyorsun çocukları. Evet. Kendi istemedi Nein. Bak atlama oldu. Atlama, oldu. Yayında yayında atlama, oldu. atlama, atlama oldu. Neyse tıp bayramını Ama... coşkuyla kutlayalım bugün. Evet doğru doktor bugün... ne yapalım biraz doktorlu şarkılar çalalım bari. Mesela bir Ferhat Göçer çal. Yani bir o... <gülüyor> Benim hiç şeyi bilmiyoruz yani. ya. Bu başka ülkelerde var mı çok doktor sanatçı? Var tabi. Futbolcu sanatçı var da futbolcu doktor sanatçı. Yani ben hiç bilmiyorum doktor Hayır, sanatçı Futbolcu ya. sanatçı var. Ulyo'yu Giles yaz. Tamam biliyorum. Bir tane daha başka mesleği olan var. Başka mesleği ama söylerim bozulursun. <gülüyor> Lütfen söyle. Hayır söylemeyeceğim. Ara kendim bu. <gülüyor> mesela Altıncan hem piyanist hem <gülüyor> şarkıcı. o mu? Onun gibi mi? <gülüyor> Alman mesela doktor muydu? Doktor gerçek Alban mı? Doktor, doktor Alban mı? Hı hı. O olabilir bak. Doktor Alban gerçek doktor mu? Değildir ya. Gerçek... Hani yok ama önce baktırdıre doktor mu? Onun doktor olmadığını biliyoruz. Neren biliyoruz. Aman burada doktor. şimdi Ankara'nın bir mekanı var şimdi şey yapmayayım da isim vermeyeyim böyle pavyon tipi salon evet. onun işletmecisinin adı da doktor. Doktora gidelim diyorlar doktora gidiyorlar ne haber doktor diye geçiyor hep doktor diye geçiyor ama görsen Adam pek ilk, ilk saniyede ya doktor yakın, olmadığını anlarsın. Yakınları arasında işte bir lakab olarak doktor denebilir de. Da, Al Alban deyince sen bir şey Aa, anlıyor musun? Doktor Alban. Hiçbir şey geliyor mu aklına? Gelmiyor. Doktor bilmiyorum. Alban deyince geliyor aklına. Yani o Belki sen nasıl Ferhat Göçer deyince yapmıştır ya. Belki öyle de bir doktorluğu vardır. Şimdi ben de o kadar uğrarsam, doktora mı alsam vallahi her yerde kullanırdım. Illaki onu da tıp doktoru olarak algılamamak lazım. Mesela Cüneyt Arkın. Cüneyt, Cüneyt. Arkın da mesela doktorluğuyla ünlü olmayan bir sanatçımız. E ya ben hiç başka bilmiyorum bir ya. Amerika'da yani. aslında doktormuş diye bir adam. Mesela bana ne? doktor alabilecek adam Michael Bolton. Bu adam aslında doktormuş. Evet o saçlar falan kesilmeden. Sen o Ferhat Köçen'in çok etkisinde kaldığın için Michael Bolton düşünüyorsun. Ama onlar tabii düet de yaptılar ya. Neden nasıl düet yapıyorlar? Ha, evet, o zaten onlar bir tane şeye gitmişler. Tıp Neye gidiyor be? Ormana tıp, mı? Yok be. Allah şey tamam Neydi ya? Neydi? Sempozyum mu? Sen sempozyuma mı gidiliyor? Sempozyuma şeye gidiyor. Sempozyuma gitmiyorlar. Neye kongre, kongre. kongre. Ha. Ha. Kongre'de karşılaşmışlar Michael Bolton'un. Kongre'de karşılaştı ne yapmışlar? Düet yapak ya. ya demişler. Ondan sonra yapsak ya baby diyor ona atlamışlar. yanlış adam zaten yani. Başka nasıl olacak başka? Açıklaması yok yani. Doğru. Michael ya Bolton'da doktor oldu ortaya çıktı. Doktorlu şarkılar bulalım. E doktorlarımıza ne dileyelim? Ne verelim bugün doktorlarımıza? Dünya Sağlık diyeyim. Örgütü'nün bir e, haritası var. Onu verelim mi? Harita odasından alınmış gelinmiş. Böyle baya bir e, verilmiş. Avrupa'nın sağlık haritasını çıkarmış. Dünya Sağlık Örgütü. 80 yılı... E, 80 yılı mı? <gülüyor> Deviren kadınların ömrü erkeklerden 7,5 yıl fazlaymış. Cümlesini A bana açıklar, açıklar mısınız? Harita, yani. harita okumak böyle bir şey. Yani şöyle benim anladığım kadarıyla. Karı koca <gülüyor> ikisi de 80'e girdiler. Yaş olarak. Kadın 87,5'u garantiliyor. Sen diyor yarın ölsem ben 7,5 sene daha yaşayarım kardeşim diyor. Valla öyleymiş. Ee, en uzun yaşayanlar İspanyollar. Ne kadar kibar yazılmış ya bak. En çabuk pes edenler Ruslar ve Kırgızlar. <gülüyor> pes eden diyen Roketle <gülüyor> yani. yani. Ondan sonra Türkiye e, 72 yılla ortalamanın 5 yıl gerisindeymiş. Aa biraz toparlanmamız lazım evet ha. Ya. İspanyolların da niye çok yaşadığını galiba bu sabahki sohbetlerimizden biriyle çözdüm. Akdeniz. Diyor, Akdeniz şeyde. onu tutuyorlar. O da her takımı yendiği İyi için, için. adamda maç stresi yok, kaybettik falan diye. Şimdi sen böyle fanatik bir spor taraftarı düşün. Mesela doğru, işte doğru. Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş taraftarı e Yenildiğin yani. zaman kahroluyor adam. Mesela Akdeniz iklimi diyorsun geç İzmir'e İzmir'de Akdeniz iklimi sayılır. Hı hı. Aynı De öyle İzmir mesela. Göztepe'yi tutuyorsun. Göztepe'nin bugün ne? hepimiz biliyoruz. Karşı yaka. Doğru. Egeciğim e Altay. Altay. Yani yani... İzmir'de yaş ortalaması çünkü birinci ligde takım yok. Yani şampiyon Altay şampiyon Altay o bir efsane olarak kaldı. Yani ne yapsın adam ne yapıyor içini atıyor. Çok Ömründen çok. Ömründen. 3 sene, 5 sene, 6 ay Göztepe'ydi, karşı yakaydı derken maalesef gencecik yaşında aramızdan ayrılıyor. Ya, yatışla alakası olabilir mi acaba ya? Vallahi İspanyollarda yatış kesin. Yani ben onu söyleyeyim sana. Yani o, onun etkisi işte var mı acaba? Var var. Öğlenleri yatacaksın. Yani onu da söylüyorlar zaten. Yatış esastır demiş. Öğlen 2-3 saat uyuyum, öğle rahat ediyorum yani. Yemek üstüne güzel olur. Türkiye'de kadının e, ortalaması 74, erkeğin 69 yıl olarak belirlenmiş. Hemen bir 70'i bile bulamamışız ya. Vallahi katana. Vallahi bak bütün moral maceralar sıfır oldu zaten yaşımız geldi. Şu da şey Hesaplar kolay yani 69 dedin, 69 eksi 4 eşittir 29. Yavaş yavaş hazırlığınızı yapın, yapın derim. derim. Ben de. Vallahi doktacım. Doğru ben. Şunu da söylemiş Dünya Sağlık Örgütü. Garanti vermiyoruz. İlla yani yani böyle olacak diye bir 69 şey. 69 değil sana 69 garantisi verilmiyor yani. Önce de veremez çünkü sonra bağırırlar bilim. yani. Tabii canım gidip sonra sonra böyle duyurulmuştu olacak. derler. Ay Allah ya bütün asaplarım bozuldu ya. Ondan sonra bakalım. Ee, İsrail'li erkekler ortalama 80 en uzun yaşayan erkekler. İsrail'deki erkekler. Ee, ondan sonra başka ne var? Başka da yeterli herhalde başka da bir şey yok yeterli hmm. olduğunu düşünerek yeterli. burada bitiriyoruz. Bunu bitiriyoruz. <gülüyor> Tam gider ayak ben şeyde müjdesini vereyim de herkesin eğer kredi çekecek olanlar varsa <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> e kullanılan kredide eş rızası kalktı. <gülüyor> oh eşinizin rızası olmadan da kredi çekebilirsiniz. Allah Fahir oldu. Ee, ticaret hayatınız e ticaret hayatında kredi çekecek olanlar varsa eşim bir eşimin burada eşim acaba şey yapamam. Hayır efendim. Uygulanamadı tabii değil mi? O, uygulanamadı. Uygulayan birkaç kişi biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu manyaklar dışında <gülüyor> uygulayan yok demişler. Şöyle bakıyorum. Ama biz demişler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugün Dünya Tıp Bayramı. Bütün dünyada kutlanıyor değil mi? Bu sadece Türkiye'de özel bir Dünyada, dünyada, şey değil, tüm bütün, dünyada. Tüm dünya Tüm dünyada etpe temsilciliklerde kutlanıyor. Tüm dünyasının bayram ettiği bir gündeyiz sevgili dinleyiciler. biz de bugün size bir davetiye verelim. Özellikle e, doktorlara versek daha güzel olurdu ama illa doktorlara vereceğiz diye bir şey yok. Doktorlarla ilgili herkesin bir yapacağız. bayramı. Yani önce önce sağlık çalışanlarının, sonrasında herkesin bayramı. Meşhur doktorları hatırlayacağız bugün. Ama nedir nedir doktorlar olabilir? Televizyondaki falan doktorlar da olsun. Olur tabi. Ondan sonra Ferhat Göçer ekolünden yani doktor olup da başka iş yapan doktorlar da olsun. Ee, Telefonumuzda 210, doktor 30 olsun. Doktor olsun da bugün. ne olursa olsun mu diyorsun? Evet meşhur doktorlar. House'da atılacağız yani. Ama Halsu'da şey de olabilir yani olur. sadece sağlık çalışanlarının şey de var mesela yani sadece doktor da demeyelim. Evet mesela, doğru meşhur e, hemşireler de olur. Meşhur hemşireler de olur. Yani meşhur olsun bize bizim olsun yani biz öyle düşünüyoruz. Yani. yani. bir ilgimiz var sevgililerimize o ortaya çıkmıştır herhalde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ee, ben Doktor Müce Hanımın yancısı Ekrem. Ekrem Bey hoş geldiniz. Ekrem söylediniz. Bey hoş geldiniz. Ekrem Bey yani yancısı derken e, kocası anlamında kullandınız değil mi? Ya sizin mekanı gelirken genelde sonradan Ekleniyorum o yüzden söyledim Evet eşliyim Sadece mekan değil hayatta da ben öyle <gülüyor> şey Hayatta yani. yancasıyız sürekli yancasıyız Bunları yani. gurur duyuyorsunuz anladığım kadarıyla Ne kadar güzel Aleykilerimi habersiz almam hiçbir <gülüyor> zaman Aynı kafadınız demek Evet Buyurun Ekrem hocam Ben şimdi önce Doktor meşhur doktor Bir tane çok ciddi söyleyeceğim Doktor Alaaddin Yavaşça Az önce sohbet konumuzdaydı evet, abi, yani abi, Sohbet konumuzda yani. ama şeydi, dışarıda e, Eyvallah e, Dışarıdaki sohbet konumuzu doktor Ne doktor, doktoru biliyor musunuz? Valla bilemedim ama en azından e, Türk sanat müziğinde Gerçekten iyi bir doktor gibi görünüyor o işin doktoru. Vallahi Gönül doktoru diyebiliriz. Alaaddin Yavaşçı'yı ekledik listemize. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Görüşmek Eyvallah. üzere. Olun, Sizin de görüşürüz. tıp bayramınız kutlu olsun bu arada. Sağ olun. Kutlamalarımız devam ediyor çok yoğun bir şekilde. Sabah kraliçeyi ziyaret için özel jetimizle Londra'ya gittik geldik. <gülüyor> ee, hükümetimizin hani doktorların hepsini Erol Köse gibi olduğunu zannettiği için <gülüyor> mahcup olmasınlar diye. Öğleden sonra Dantkabir etrafında donla dolaşacağız, koşacağız, koşu yapacağız. Abi, <gülüyor> peki, peki, peki. Çok teşekkürler efendim, efendim. görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere havaların ısınması şans oldu. Çünkü meşhur tıp koşusu diye bir şey vardır. Isınması değil de ısınıp soğuması. Aynen, ya, yani, nasıl değişik öyle... Ekrem Hoca'daki bu şeyi... Bu <gülüyor> Şok eski. etkisi yaratıyor. Kadın doğum mu bu arada Alaattin Yavaşça? Kadın doğum, Heh, yazıyorum. Ya ama en büyük doğum saçısını eserlerimi yaratırken çektim demiş. Günaydın efendim. <gülüyor> Merhabalar günaydın. Kimle Merhaba. görüşüyoruz? Ben Tuba. Tuba hanım hoş geldiniz. Hemen alalım doktoru sizden de. Ee, ya ben biraz esprili olsun diye aşk doktoru demek istiyorum hatırlıyor musunuz? Aşk doktoru. Aşk doktoru. Aşk doktoru. <gülüyor> Kimdi bu? Aşk doktoru ya. Ya bir adam var ya aşk doktoru. Diye. Doğru. Gazetede falan çıkıyor. Bir de Jivago. doktor Jivago. Doktor Civago doktorların Aa, doktoru. Evet, evet. doğru. Hem de alt yazıcilerin alt yazıcısı diye de geçer. Peki çok teşekkürler efendim. Ben Görüşmek teşekkür üzere. Sağ olun, öte kalın. Sağ olun, öte Doktor Civa Bey'i çok seviyoruz. Tıp ismini aldık mı? Tuğba Tuba, Tuba Hanım. Hanım. Tuba Hanım tamam. Almışsınız, almış. Tıp Bayramı bu arada Türkiye'de kutlanıyor sadece. Onu da, Onu da altın da 6'sınıizen. Dış temsilciliklerde kutlanmıyor. Vallahi dünyada yok muymuş tıp bayramı diye? Pi günü ya, bugün esas pi günü ya. Hmm. Ya bir yerde pi günü, günü, bir yerde doktor şey tıp bayramı yani. Nasıl oluyor be? Ya ikisini kıyas kabul etmez Kimi matematik. Mesela Amerika'da 30 Mart'ta kutlanıyormuş. Mart Anestezinin ilk kullanıldığı gün olarak. Mart ayının müsait bir gününde diye benim bildiğim kadarıyla. Günaydın efendim. Günaydın Hindistan, efendim. Hindistan'da Temmuz'da kullanılıyormuş mesela. Mart'ta değil. Kutlanıyormuş. Bir Temmuz'da. Kim var hattımızda? Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Değil Kolay gelsin. Ya nerede olacaktım? Evet güzel söylediniz Nazım Bey. Buyurun, hangi doktoru söyleyeceksiniz? Doktor Jake ve Doktor Luck. Doktor Jake, Jake ve Doktor Luck. Nothing. Nothing. For nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Tedavi Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Yani öyle de bir uzmanlık alanıydı. Ee, sonra da açılmadı herhalde. Bir Tekrar daha açılmadı, kapandı. <gülüyor> Kürsü kapandı. Kürsü kapattılar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Doktor olup başka iş yapan Doktor Jack ve Doktor <gülüyor> Lak. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz efendim. Veteriner Bahadır Bey. Ha, evet, Siz evet, de kutluyor evet. musunuz bugünü? Yok, benim ablam doktor. Ben onun kutluyorum. Veterinerlerin günü var mı? Veterinerde öyle bir şey yok. Yok hmm, öyle bir öneride bulunmuştuk biz Kongre'de ama henüz öyle bir şey olmadı. Ama ne yapacağız falan mı dediler? Ha, yani o kadar. mı Bahadir, şimdi durduk yere <gülüyor> vallahi yani falan diyor. Peki Bahadır Bey bir hediye almak gerekiyor mu doktorlar gününde? Yok alıp kutluyorum ben. Sadece kendisi İngiltere'de yaşıyor. Hı hı. Orada da zaten orada da kutlanmadığı için daha <gülüyor> bir garip bir <gülüyor> durumda oluyor. <gülüyor> Nerede şu İngiltere'de? Derbi de yaşıyor peki efendim çok Londra'daydı, selam ver yani. Londra'daydı derbiye geçti çünkü kendisi psikiyatrist Londra'nın psikolojik tablosu çok ağır geldi kendisine ki gerçekten kaldıraladı çok zorlanıyordu Derbide şimdi tatili gibi yaşıyorum diyor en büyük darbler insan çiçeklerim solmuş bugün <gülüyor> peki valla öyle de bilgi alanı var Allotment denen şu bahçesinden var acayip bir sezi üretiyor peki hangi doktor var aklınızda meşhur Cüneyt Arkan'ı Fahrettin Cüreklı batır. Cüneyt Arkını da ekledik listemize. Çok teşekkürler Bahadır Bey, görüşmek üzere. Evet, bir doktorumuzu daha öğrenelim. Evet. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağrı ben. Çağrı Bey, hoş geldiniz. Çağrı Bey ee, maşallah sesiniz de boru bakana. gibiymiş. Vallahi yeni uyandım. <gülüyor> yeni uyanınca genelde böyle oluyor. Öyle mi hmm. oluyor? Vallahi. Yoldayım da şu an. Yoksa günün yani. ilerleyen saatlerinde böyle makul bir e, insan sesine doğru döne, dö evet. dönderme yapıyorsunuz. Gece gece arabayı sağ çekip mi uyudunuz? Nasıl hemen uyanır uyanmaz yollara <gülüyor> mı düştünüz? Geç mi kaldınız? Vallahi geç kalktım biraz. Hemen işe yetişmem gerekiyor. İyi. Öncelikle bu konuda size yani. başarılar diye. <gülüyor> boru sesinizi güzel açıkladınız bize. Çağrı Bey hangi ünlü doktor var aklınızda? Ee, şimdi hatırlayanız var Bilal. Doktor Bilal. Hatırlıyorum hatırlamaz mıyız? Doğru. Hala Çarkıcı, var mı Doktor Bilal piyasada? Hala bilmiyorum hiç hiç görmedim uzun süredir ama. Tıp mu, doktor mu Doktor Bilal? Hatırlıyorum efendim. Tıp doktor muydu Doktor Bilal? Vallahi tıp, doktor tıp doktoruydu diye. değil ben evet. de öyle biliyorum yani. Peki efendim Doktor Bilal'ı ekledik de listemize. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Galiba dahiliye uzmanıydı. Böyle ben... diye biliyordum. Uzmanlığını almadı diye biliyordum ben. Yani de şimdi yalan olmasın. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gamze Hanım. Gamze Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ev. Ev Evdesiniz. <gülüyor> Herkes de evde bugün ya. Ya hakikaten yatış günü mi bugün? Dedik. Şahane bir hava var dışarıda Gamze Hanım. Bence evde geçirmeyin bugünü. Bir Doğru. daha böyle bulamazsınız. <gülüyor> Niye ya önümüz hep var. Yok pazar günü eksi bilmem ne. Eksi bilmem ne kar yağışı falan filan yani. Tamam, öyle işte söyleyeyim böyle. Tamam işte aldım telefonu kapatıp kapatmaz çıkacağım. Lütfen. Hemen alalım aklınızdaki ismi. Tabii ki Doktor Erol, Erol Bey. Doktor Erol Bey. Doktor Erol Köse diyorsunuz evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Doktor Erol Köse doktorluğunu da özellikle Doktor Erol Bey şarkısıyla vurgulamış. Vallahi öyle. <gülüyor> ya. Hiç Alati yavaş öyle bir şey görmüyor. Yok kendisi şey <gülüyor> üniversite sınavında ilk bilmem kaça girdiğiyle öyle bir gaza geliyor. İlk derece bir... de var yani. Ya yani derece de değil 200'e mi girmiş? 500'e mi? Mesela 15020. Ferhat Göçer nasıl müzisyenliğini doktorluğunu yaparken vurguluyor? Ya da en azından ben öyle tahmin ediyorum. Doktor Erol Köse de tam tersini yapıyor. Çok teşekkür ederim Gamjam. Evet. Teşekkür <gülüyor> ederiz Gamjam. Hanım. Teşekkür ederiz Şekeden. Dediğin nokta ben hala düşünüyorum, çözemedim. Tam terstir. Evrende zıt Zıttına. zıttır. Erol Köse ile Ferhat Göçer. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serdar. Serdar Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şuan etrafızdayım Ne yapacaksınız orada? Ne işle uğraşıyorsunuz ha, yani? Adlıydı, Avukatsınız. Kolay gelsin efendim. E, Var mı davanız bugün? Yok. E, Yatış icra işleri için. Ha, icra i̇cra işleri, işleri için. Ederim. Hadi bakalım günah boynunuza diyor. <gülüyor> <gülüyor> Avukat <gülüyor> Serdar Bey hemen alalım doktorunuzun ismini. Haydar Dümen. Haydar Dümen evet doğru en meşhur doktorlar. Doktor olduğu unutulacak kadar meşhur olmuş birisi. Aslında <gülüyor> yaptığı işte çok farklı değil. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. İyi günlerleyim hoşçakalın. hoşçakalın İyi günler. efendim kabul buyurunuz efendim. Yeteri yani şey, kadar ederim. meşhur olursanız doktor olduğunuz unutulur mu? Valla öyle bir Peki. şey oldu yani. Doktor Haydar Dümen'in doktor olduğunu işte böyle bir... <gülüyor> birhanenin önünde bira kasasının üstünde konuşan bir adam gibi konuşuyor çünkü genelde Hor Kenan ben Bey'den ben değişik ben bir cevap gelmiş Kenan Özgüren Doktor Ferhat Göçer <gülüyor> enteresan, enteresan bir cevap bunu not edelim <gülüyor> bu kadar konuşmamıza rağmen kimse cevap olarak söylemişti <gülüyor> yazacağız <önce>. onu <gülüyor> Zeynep Hanım çok güzel cevap vermiş. Soruyu bir de Twitter'dan yazsanız ya kaçırdım. Millet hangi kriterlere göre doktor sayar? <gülüyor> Gel efendim. <gülüyor> Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doktor Dilek. Doktor Dilek Hanım Dilek. hoş geldiniz. Ne doktorsunuz hoş Dilek, Dilek Hanım? Ben aile kimisiniz? Aile, aile kimisiniz? Peki Hı -hı. efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sizin şimdi e, gerçekten böyle doktor arkadaşlarınız arasında şöhretli olanlar var mı? doktor arkadaşlarım arasında şöhretli olan yok ama tanıdığım doktorlar arasında çok meşhur bir doktor var arkadaşım değil ama çok saygı duyduğum birisi Mehmet Haberal Mehmet Haberal ülkemizde organ nakli konusunda gelinen seviyenin en önemli doktorudur fakat biliyorsunuz şu anda tutuklu ve içeride Evet, gerçekten o güne de. kadar yapamadığı organ nakli ameliyatlarının e, olamama e, sonuçlarını sevindik. Onu zaten uzun uzun tartışacağız önümüzdeki dönemlerde. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Dilek Hanım. Ama siz ama. Vallahi kesinlikle. Cevabını aldık <gülüyor> Doktor Heberalı'da ekledik listemize. Onun gibi aslında tabii yani tıp dünyasında Türkiye'de çok yenilik yapan o kadar popüler olmayan nice doktor var. Aslında onları abi, hatırlasaydık şimdi Doktor Bilal yerine ama Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ee, Berkcan Özen Berkcan evet. Bey hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Neredesiniz Berkcan Bey? <gülüyor> Ev tipi bir yerde geliyor sesiniz Yok trafikteyim şimdi aslında Trafik. Aa, Ne kadar trafikteyim. lüks trafikteyim. arabanız var Hiç bütün yalıtım falan trafiğin Gram sesi vallahi bravo Cam kapalı aslında biraz sıcak basmaya başladı of, Ses gelmesin diye şey yapıyorum Neredesiniz Berkcan Bey şu anda? Hangi noktadasınız? Atatürk bulvarına inşa. Atatürk bulvarı. Oradan var. devam. Aynen salın aşağı gitsin. Aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Ha, ee, kusura bakmayın bir dakika polis çevirdi. Eee, evet, kenara çekmek zorunda kaldım. Ben Ahmet Çokar diyecektim iyi günler diye. Teşekkürler. Aa, polis mi geldi? Aa şey şey alalım ya. Biz e konuşalım istersen. Vallahi <Gülüyor> polisin sesi de duyuldu ya. Ay hay Allah. Neydi abi. beyefendinin adı? Berkcan Bey. Berkcan Bey. Vallahi A aa vallahi Hay içim hun oldu vallahi billahi ya. Ne diyecek acaba? <gülüyor> Ahmet çakar desin polislerin. <gülüyor> Onlar Aa beni, beni aradılar. Onlar beni aradı. Bir telefonumuz daha varmış. Bakalım. Allah ya. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın var. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Arif Bilgiç. Arif bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz da ee, öncelikle ben birkaç soruya cevap vereceğim. Birkaç bir soru. Yoktu olsa bizim, da, sordu ama. Evet, bizim sorduğumuz. Evet bizim evet, sorduğumuz. buyurun. Buyurun. Öncelikle Ertiler diye bir dizi vardı onu söylesin dedim. Çok teşekkürler Arif Bey. Benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Ee, evet, gün içinde Aydın beni vardı. bir dertten kurtardın Nasıl Hı. vardı? Ne, ne zaman vardı? Hemen hiç bunu. Eskilerden tekerte de oynuyorduk. Kuşum Aydın oynuyorduk. Ne ha. Sen? tamam Do şimdi oldu. Şimdi bu oldu. Evet. Doktor kuşumaydı. Bir de kuşumaydı. şeyi söyleyeyim hem de cevap vermiş olayım. Doktor Alban diyeceğim o da doktordu. Doktor muydu Doktor Alban? Onu konuştuk da cevabını bilemedik. Evet diş hekimiydi kendisi. Diş hekimi. Peki <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyiler iyi. Sağolunuz iyi. Arif Bey. Valla çakır çakır iki soru iki cevap. Engin Bey Sakarya'daki meşhur doktor köfteci demiş. O sayılıyor mu? Sayılır. Sayılır. Aynı zamanda başka bir profesör de var bilinen. Ama o tıp profesörünü bilmiyoruz. Ne, ne profesörü bilmiyoruz Doktor yani. Doktor Hu cevabı geldi. Aa doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Nihan. Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun Neredesiniz Nihan Hanım? Ee, efendim? Neredesiniz? Ha iş yerindeyim. Ne güzel ne iş yapıyorsunuz? Bizi nereden arıyorsunuz? D'den arıyorum efendim. <gülüyor> ben istatistikçi, ya, istatistikçi <gülüyor> Nihan Hanım. Ha istatistikçi Nihan hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun evet Nihana tekrar Hanım. hoş buldum. Şimdi gerçek doktor olarak Gazi Yaşar git. Hatta şey Gazi Yaşar git ben şey duymuştum böyle çok uzun saatlerce süren ameliyatlar için hani böyle doktorlar yoruluyormuş falan sürekli ayakta ve e, durmaktan ve eğilmekten onun için böyle bir e, alet icat ettiğini de duymuştum aynı zamanda hani kollarını aslayıp böyle. Ee, ameliyatı, operasyonu vücudun yorgunluğunu ediyorsa. biraz sırtlayan bir alet gibi bir şey aynen evet yani şey öne doğru böyle eğilip hani beli yormaktansa o halde doğru böyle eğiliyorlar o da zaten hareket ediyor sağa sola doğru falan o şekilde operasyonu sürdürebilecekleri bir alet icat ettiğini düşünüyorum onun dışında da diğer türlü doktorlardan da kurtçiye Kutsi nasıl unuttuk evet. ya. Hakikaten <gülüyor> Kutsi'nin yalnız doktor olmadığını bir kez daha hatırlayalım. Evet. Yani <gülüyor> Olmayıp, ülkemizde... da Olmayıp da doktor da doktor <gülüyor> olun. Yani ol. yıllarca oynuyor oynuyor herhalde artık, artık bir şeyler de katmıştır yani. Bence ismi söylenebilir bu yüzden. Kutsi değil lütfen Kutsi'nin e, Levent karakteri dememiz ha, Levent lazım. Levent, gerçekten ben onu hatırlayamadım. Zeynep Hanım hatırlatmış bize de sağ olsun Zeynep Mutlu. E, tıp camiasında kağıdıyla Doktor Levent demiş. Onu hemen ha, evet. bu şekilde yazıyoruz. Çok Kuts teşekkür ederim efendim. Zaten. Teşekkür, ben rica ederim, hoşçakalın. Yani memlekette bu kadar doktor şarkıcı olunca, bir şarkıcı doktor rolünde olunca onun da doktor olması gerektiği... Ortada. Ben bak kafalara oturuyor. Sanat camiasındaki ismi Kutsi, tıp gerçek, camiasında gerçek, Levent acaba gerçek ismi? Hüseyin yani? Kutsi galiba. Ya Hasan Kutsi ya Hüseyin Kutsi. Vardı mı gerçek? Ya onu var sen mi? öğrenmiştin ya. Evet ya Hasan mıydı Hüseyin miydi ya? Acaba gerçekten ne iş yapıyor? <gülüyor> Ona da bir bakalım Ondan, ya. Madem öyle bir şey var. Ahmet Çakar söylenmiş. Ee, tekrar Twitter'dan e, Gökhan Bey göndermiş. Emrah Bey plastik cerraha olur mu demiş. Olur. olur. Mutaf. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Şarkının arasında Fahir'in <gülüyor> ıkılaması geldi <gülüyor> Bunca yıldır Ubi Ford'u dinlerim hiç böyle gülmemiştim <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Şey oldum ben Fahir hani. de sağlıklı gül diyor da ıkılaması varmıştı peki <gülüyor> <gülüyor> şey oğlum, Bu şarkının böyle bir şeyim mi var burasında ya nasıl bir kaba kaldırdım ben? <gülüyor> <gülüyor> Bugün o zeyine fal bir dinlerim Twitter'dan gelen mesajlara bakalım. Doktor doğru e, doğru diyorum. Ünlü doktorlarla ilgili. Buyurun efendim. Ay. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle e, Çağrı Bey. Ee, hem annesi hem babası doktormuş onların gününü e, kutlamış Cebeli Tarık e, Rumuz'u dinleyicimiz bizi e, sert bir dille uyarmış Dok, yalnız doktor Bilal doktor değil fizyoterapistir lütfen biraz dikkat demiş doğru ee, Bağırucamız. Bu şu doğru diye şimdi de bütün Hı -hı. fizyoterapistleri kızdırmış olabiliriz yani. Yani onlar da sağlık çalışanı mı? Biz neyiz değil mi? Yani, <gülüyor> yani? Sağlık çalışanı, çalışanı değil mi yani, ha, yani, yani Sağlık çalışanı. Onların tıp bayramını kutluyoruz ama doktorları sorduk ya. Ya yok hayır dedik hemşire de olur dedik şey de olur dedik. dedik, ama sağlık, dedik sağlık dedik. Sağlık çalışanı. E Pamuk hemşire vardı bak Ben, ben, nasıl dok ben doktor diye sordum. Türk Fizyoterapistlere bak. doktor denmiyor mu? Yok fizyoterapist. Fizio fizyoterapi fiz fiz mu deniyor? fizi mi de? Fiziko. Fizyoterapistler. Ne iyi günler fiziko. Eee Atilla Atasoy sayılmaz mı demiş Bar Hocam. ne kadar doğru. <gülüyor> sayılmaz doktor değil ya. ya sağlık dedik Aman, ya sağlık, sağlık, dedik, sağlık ya. O zaman Twitter'da ya? yanlış sorduk soruyu. Twitter'da yanlış sordunuz. Ortopedi uzmanı Mustafa Altıoklar Ozan Kaya söylemiş. Güzel. Nadide başka? Hanım Doktor House söylemiş. E, mankenlik yapan doktor. Mankenlik yapan doktor. Doktor Bilal diyebiliyoruz onu başka. Merve İldeniz'in zamanında İldeniz. kocası <gülüyor> Serdar Önal. O zamanı hatırlatmış bize. Kenan Bey ve Zeynep Hanım Ahmet Kutsi Karadoğan demiş bir ara. Biz bir şey miydi Ahmet Kutsi miymiş? Ahmet Kutsu, Kutsi Karadoğan evet Burcan da onu söylemiş. Hı hı. Ondan sonra Mustafa Altıoklar, Ahmet Boyacıoğlu gelen isimler Mustafa Altıoklar. Mustafa. Sonradan e, akla gelen doktor ismi Mustafa Altıoklar bugün hmm, ortaya evet, çıktı. Evet sonradan çıktı bir anda aradan sıyrıldı. Şuan an ünlü değilim ama bir gün olacağım demiş Nazife Hanım. Doktor Nazife şimdi Doktor zaten teşekkür ediyoruz. Doktor Nazife, Nazife kendisine, kendisine teşekkür ediyoruz böyleyken böyle cevaplar diyoruz ve bir tanesini seçmek için istersiniz çarkı çevirmeyelim isterseniz. bu bugün çarklı maklığı şey yapmıyorum bakımda zaten. Zaten çok ses gidiyor yayına ve yukarıya da çok ses gidiyor şikayet geliyor. Gene çarkı çevirmişler diye <gülüyor> bence ee, kutsi kapısını aralayan Nihan Hanım'ı talihlimize olarak belirli hay hay hay Nihan'ın tebrik ediyoruz. Bu gece If Performance Oldaki Malt konserine iki kişilik davetiyeniz var. İşinizi gücünüzü şimdiden ayarlayın. Kimle gideceğinizi belirleyin. Akşam Malt'ı en güzel yerden en güzel şarkıları en dibinden dinleyin. Sonra gelin bize anlatın. Şöyle şöyle yaptılar. Şöyle şöyle söylediler <Gülüyor> diye. <Gülüyor> Nihan Hanım Nihan Hanımın Hanım soyu da elimizde yok. Ee, o zaman bu da Nihan, bizim için bir avantaj. Nihan Kutsi diye biz listeye Niha alacağız. Nihan Hanım bizi dinliyorsa arayıp Tekrar Kutsi soyadını düzeltebilir. Ve ayrıntuları öğrenebilir. Sevgili dinleyiciler modern sabahların sonuna gelmiş olmamız hiçbirinizi şaşırtmayacak herhalde. Çünkü programın bir sonu olduğu Aşık başından olsun. belliydi. Evet. Ama şöyle bir sürprizimiz var size. Bugün 14 Mart'ta hesaplarıma göre şöyle diyeyim sevgili dinleyiciler yarın 15 Mart. 15 Mart'ta sabah sizlerle birlikte olmamız için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir sebep göremiyorum. öyle ...olmayacak gibi de görünmüyoruz Görüm. şu anda. Ee, bu da bir size giderek müjdesi olsun. Ee, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Kabul buyrunuz, buyrunuz efendim. efendim. <gülüyor>